Hicr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar kitabın ve apaçık anlatan Kur'an'ın ayetleridir. Bir zaman gelecek ki inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye temennide bulunacaklardır. O halde onları kendi başlarına bırak ki yesinler, eğlensinler, boş umutları onları oyalaya dursun. Çünkü onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Biz hiçbir kenti, onun bilinen bir yazısı olmaksızın yok etmemişizdir. Hiçbir toplum, kendisi için belirlenmiş olan süreyi ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. Onlar dediler ki, Ey kendisine uyarı indirilen! Sen gerçekten cinlenmişsin. Eğer doğru söylüyorsan, bize melekleri getirmeli değil miydin? Biz melekleri ancak gerçekle indiririz. Bu takdirde de inkar edenlere hiçbir şekilde süre verilmezdi. Hiç kuşkusuz Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da elbette biziz. Ant ki biz, senden önce eski topluluklara da elçiler gönderdik. Onlara hiçbir elçi gelmedi ki onu alaya almış olmasınlar. Böylece biz bu alay etme hasletini suç işleyenlerin kalbine sokarız. Onlar öncekilerin başına gelenlere rağmen yine de Kur'an'a inanmazlar. Eğer onlara göğe doğru bir kapı açsaydık ve onlar da oradan göğe yükseliyor olsalardı, yine de kuşkusuz gözlerimiz büyülendi. Evet, biz gerçekten de büyülenmişiz derlerdi. Andolsun ki gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik ve göyü her kovulmuş şeytandan koruduk. Ancak şeytanlar içinden kulak hırsızlığı yapacak olan olursa o takdirde parlak bir ateş alevi onu izlemeye koyulur. Yere gelince Biz onu yaydık, üzerine sabit dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi ölçülü bir biçimde bitirdik. Böylece biz orada hem sizin hem de sizin beslemekle yükümlü olmadıklarınız için yaşama imkanları sağladık. Var olan hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim yanımızda olmasın. Ama biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Biz bitkileri döllendirmek üzere rüzgarlar göndeririz. Susuzluğunuzu gidermek için de gökten su indiririz. Şüphesiz onun kaynağını elinde tutan siz değilsiniz. Gerçekten yaşamı sürdüren de, ölümü gerçekleştiren de sadece biziz. Sonunda her şeye varis olacak olan da biziz. Andolsun ki biz sizden önce gelmiş olanları da sizden sonra gelecek olanları da biliriz. Kuşkusuz kıyamet gününde onları toplayacak olan senin Rabbindir. Gerçekten O, çok bilgi olan, çok iyi bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir balçıktan, şekil verilebilen kara balçıktan yarattık. Cinlere gelince biz onları da daha önceden kavurucu ateşten yaratmıştık. Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki, Ben kuru bir balçıktan, şekil verilebilen, kara balçıktan bir insan yaratacağım. Onun yaratılışını tamamlayıp ruhumdan üflediğimde, önünde secdeye kapanın. Bunun üzerine, İblis dışında bütün melekler hemen secde ettiler. O, secde edenlerle birlikte olmayı reddetmişti. O zaman Allah dedi ki, Ey iblis, secde edenlerle birlikte olmayışının sebebi nedir? İblis dedi ki, Kuru bir balçıktan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edemem. Allah dedi ki, Öyleyse çık buradan, çünkü sen kovuldun. Bu yüzden hesap gününe kadar hep lanetli olarak kalacaksın. İblis dedi ki, Ey Rabbim, Öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver. Allah buyurdu, Sen zamanı bilinen bir güne kadar süre verilenlerdensin. İblis dedi ki, Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık, ben de yeryüzünde onlara kötülüğü süsleyeceğim ve onların içinden, senin gerçek kulların dışında hepsini mutlaka azdıracağım. Allah dedi ki, Benim gerçekleştirmeyi üstlendiğim dost doğru yol budur. Senin sana uyan azgınlar dışında kullarım üzerinde hiçbir gücün olmayacaktır. Onların hepsine vaat edilen yer cehennemdir. Onun 7 kapısı vardır ve kapıların her birinden girecek olan belli bir grup olacaktır. Allah'tan korkanlara gelince onlar cennetlerde ve pınarların başında olacaklardır. Oralara güven içinde, selametle girin denilecektir. Biz onların göğüslerindeki kin ve nefreti çıkarıp atmışızdır. Böylece onlar, kardeşler olarak divanlar üzerinde karşı karşıya oturacaklardır. Orada onlara yorgunluk dokunmayacak ve oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğumu Ama azabımın da gerçekten can yakıcı bir azab olduğunu haber ver. Onlara İbrahim'in konuklarını anlat. Hani bir zamanlar melekler onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim de, biz gerçekten sizden korkuyoruz diye karşılık verdi. Bunun üzerine melekler, korkma, çünkü biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. O da onlara, ''Bana ihtiyarlık çökmüşken mi müjde veriyorsunuz? O halde neye dayanarak bana müjde veriyorsunuz?'' dedi. ''Melekler, biz sana gerçeğe dayanarak müjde veriyoruz. Bu yüzden umut kesenlerden olma.'' dediler. İbrahim dedi ki, ''Rabbinin rahmetinden, sapkınlardan başka kim umut keser?'' ''Ey elçiler, başka ne göreviniz var?'' diye sordu. Onlar dediler ki, Biz, Lut'un ailesi dışında suç işleyen bir toplumu yok etmek için gönderilmiş bulunuyoruz. Biz, Lut'un geride kalanlardan olmasını uygun bulduğumuz karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Sonra elçiler, Lut'un ailesinin bulunduğu eve gelince Lut dedi ki, ''Siz buralarda tanınmamış kimselersiniz.'' Bunun üzerine melekler dediler, ''Gerçek şu ki biz sana, Onların kuşku duymakta oldukları azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphe yok ki biz doğru söyleyenlerdeniz. Gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından onları izle. Ancak sizden hiç kimse arkasına dönüp bakmasın. Size söylenen yere doğru yürüyün. Ve Lut'a şu buyruğumuzu bildirdik. Sabaha doğru bu insanların kökü kesilmiş olacaktır. Kent halkı, sevinerek Lut'un yanına geldiler. Lut dedi ki, ''Bunlar benim konuklarımdır. Sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin.'' Onlarsa, ''Ey Lut, biz seni başkalarının işine karışmaktan alıkoymamış mıydık?'' dediler. Lut dedi ki, ''İşte bunlar benim kızlarımdır. Dediğinizi illa da yapacaksanız. Ömrüne yemin olsun ki onlar, kendilerinden geçmiş, başka bir şey düşünemez duruma gelmiş bulunuyorlardı. Güneş doğarken o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz o kentin altını üstüne getirdik ve üzerlerine çamurdan pişmiş taşlar yağdırdık. Gerçekten bunda düşünen, keskin anlayışlılar için ibretler vardır. Çünkü o kent bugün bile var olan bir yolun üzerinde bulunmaktadır kuşkusuz bunda inananlar için bir ibret vardır Ey ki halkı da gerçekten zalim kimselerdi Bu yüzden biz onlardan öç aldık Her iki kentten geriye kalanlar hala işlek bir yol üzerindedir Andolsun ki Hicr halkı da elçileri yalanlamıştı Biz onlara ayetlerimizi verdik ancak onlardan yüz çevirdiler Onlar dağları oyarak oralarda kendilerine güven içinde yaşayacakları evler yapıyorlardı. Sabaha doğru o korkunç ses onları da yakalayıverdi. Böylece kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları ancak gerçekle yarattık. Kıyamet anı mutlaka gelecektir. Şimdi sen güzel bir hoşgörüyle hareket et. Kuşkusuz senin Rabbin, yaratan, çok iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yediği ve çok büyük Kur'an'ı verdik. O halde sen onlardan bazı kimselere verdiğimiz dünyalığa gözünü dikme ve onlar için de üzülme. Ancak inananlara şefkat kanatlarını indir. Ve kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz komplo Kur'an'lara da azab indirdik ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine yapmakta olduklarının hesabını mutlaka soracağız. Sana buyrulanı açıkça bildir ve Allah'a ortak koşanlardan uzak dur. Çünkü biz alay edenlere ve Allah'la birlikte başka Tanrı edinenlere karşı sana yeteriz. Onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Ant ki biz, onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde, Rabbini överek tesbih et, secde edenlerden ol. Ve sana ölüm gelinceye kadar da, Rabbine kulluk et. Nahl Suresi Rahman ve Rahim olan, Allah'ın adıyla Allah'ın buyruğu geldi artık onu vaktinden önce istemeyin Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır ve yücedir Allah kendi buyruğuyla melekleri kullarından dilediği kimseye ruh ile insanları benden başka ilah olmadığı konusunda uyarın yalnız benden korkun diyerek indirir Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. O onların ortak koştukları şeylerden yücedir. O insanı bir damla meniden yaratmıştır. Bir de bakarsın ki o apaçık bir hasım oluvermiştir. Allah hayvanları da yaratmıştır. Onlarda sizi soğuğa karşı koruyacak şeyler daha birçok yararlar vardır. Onlardan yersiniz de. Akşamları onları yerlerine koyduğunuzda ve sabahları saldığınızda onlarda bir güzellik bulursunuz. Onlar güçlükle ulaşabileceğiniz yerlere yüklerinizi taşırlar. Gerçekten de Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametli olandır. Aynı şekilde binmeniz ve zinet için atları, katırları ve merkepleri de yaratan O'dur. O daha sizin bilmediğiniz nicelerini yaratmaktadır. Doğru yolu göstermek sadece Allah'a aittir. Çünkü yolun eğrisi de vardır. Allah dilesiydi, hepinizi doğru yola ulaştırırdı. Gökten size su indiren O'dur. İçeceğiniz su O'ndandır. Hayvanlara otlattığınız bitkiler de O suyla yetişir. Yine Allah O suyla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve her çeşit meyveler bitirmektedir. Kuşkusuz bunda, düşünen bir toplum için ibret vardır. O geceyle gündüzü, güneşle ayı hizmetinize sunmuştur. Yıldızlar da onun buyruğuna boyun eğmişlerdir. Kuşkusuz bütün bunlarda, aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Onun yeryüzünde sizin için değişik renklerde yarattıklarında da, Öğüt alan bir toplum için ibret vardır. İçinden taze et yemeniz ve takındığınız süs eşyasını çıkarmanız için, Denizi de emrinize amade kılan O'dur. Sen gemilerin denizi yararak seyrettiklerini görürsün. Bütün bunlar, O'nun lütfunu aramanız ve şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yeryüzünde sabit dağlar yerleştirmiştir. Orada ırmaklar ve dilediğiniz yere şaşırmadan gidebilmeniz için yollar ve daha birçok alametler yaratmıştır. Nitekim onlar, yıldızlarla da yollarını bulmaktadırlar. Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? O halde hala düşünmeyecek misiniz? Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, bunları sayamazsınız. Kuşkusuz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilmektedir. Onların Allah dışında taptıklarına gelince, onlar hiçbir şeyi yaratamazlar. Şüphesiz onların kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Ama ahirete inanmayanların kalpleri, büyüklük taslamalarından dolayı bu gerçeği inkar etmektedir. Hiç kuşkusuz Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarında bilmektedir. O büyüklük taslayanları gerçekten sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulduğunda öncekilerin masallarını diyerek karşılık verirler. Onlar bu sözleri kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak Bilgisizce saptırdıklarının günahlarının da bir kısmını yüklenmek için söylemektedirler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Kendilerinden öncekiler de bir takım kötü planlar yapmışlardı. Ama Allah evlerini temellerinden söktü, evin çatısı başlarına indi. Böylece azap onlara beklemedikleri bir yerden geliverdi. Sonra kıyamet günü Allah onları aşağılayacak ve uğrunda bana karşı gelmiş olduğunuz ortaklarım nerede diye soracaktır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, bugün aşağılanma ve kötülük inkar edenleredir diyeceklerdir. Onlar kendilerine zulmeder oldukları bir sırada melekler canlarını alırken, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olacaklardır. Onlara, hayır, Allah sizin yapmış olduklarınızı elbette çok iyi bilendir, Öyleyse içinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denilecektir. Allah'tan korkanlara gelince, Rabbiniz ne indirdi diye sorulunca onlar, iyilik indirdi derler. Bu dünyada güzel iş yapanlara güzellik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. Onlar, Altlarından ırmaklar akan adın cennetlerine girerler. Orada onlar için diledikleri her şey vardır. İşte Allah sakınanları böyle ödüllendirir. Melekler onların canlarını tertemiz kimseler olarak alırlarken, Selam size, dünyadayken yapmış olduklarınıza karşılık girin cennete diyeceklerdir. İnkar edenler illa kendilerine meleklerin gelmesini, Veya Rabbinin buyruğunun gelmesini bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara haksızlık etmedi ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Yapmış oldukları kötülükler kendi başlarına geldi ve alay konusu yaptıkları azap kendilerini kuşatıverdi. Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız, onun dışında bir şeye ibadet etmezdik ve onun buyruğu olmadan hiçbir şeyi de haram saymazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçilere apaçık tebliğden başka bir görev düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete, Allah'a kulluk edin ve Tagut'tan uzak durun demesi için bir elçi göndermişizdir. Onların içinde Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimseler olduğu gibi, kendisine sapıklık hak olan kimseler de vardır. O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de, kuşkusuz Allah saptırdıklarını doğru yola ulaştırmaz. Kıyamet gününde onların yardımcıları da olmayacaktır. Onlar, Allah ölen kimseyi diriltmeyecektir diye olanca güçleriyle Allah adına yemin etmektedirler. Hayır! Bu Allah'ın gerçekleşmesini üstlendiği bir sözdür. Ama insanların çoğu bilmezler. Hakkında ayrılığa düştükleri konuları onlara açıklamak ve inkar edenlerin de yalancı olduklarını bilmeleri için onları diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını dilediğimizde ona sözümüz sadece ol demektir. O da hemen verir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, biz onları bu dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ahiret ödülü ise elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine güvenip dayananlardır. Keşke bilselerdi. Biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri elçi olarak göndermişizdir. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Gerçekten biz onları da mucizelerle ve kitaplarla göndermiştik. Şimdi de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'ı indirmiş bulunuyoruz. Kötülük planları yapanlar, Allah'ın kendilerini yere batırmayacağından ya da farkına varmadıkları bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da dönüp dolaşırlarken onlar engelleyemeden Allah'ın kendilerini yakalamayacağından ya da onları yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından güvende midirler? Bununla birlikte Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametli olandır. Onlar Allah'ın yarattığı şeylerin gölgelerinin nasıl tevazu içinde Allah'a secde etmek üzere sağa sola döndüklerini görmüyorlar mı? Göklerde ve yerde bulunan her türlü canlı ve melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Çünkü onlar, üstlerinde bulunan Rablerinden korkarlar ve kendilerine buyrulanı yaparlar. Allah dedi ki, iki ilah edinmeyin. O gerçekten tek ilahtır. Onun için yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din de sadece O'nundur. O halde Allah'tan başkasından korkacaksınız. Elinizde ne nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra dara düştüğünüzde yalnız O'na yalvarırsınız. Ama O bu darlığı sizden giderince de içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar. Bunu kendilerine vermiş olduğumuz nimete nankörlük etmek için yaparlar. Bir süre daha bu nimetlerden yararlanın. Ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, niteliğini bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurduğunuz bu yalanlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, o şanı yüce Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Haşa, o yücedir. Bununla birlikte onlar beğendiklerini de kendileri için seçiyorlar. Bu yüzden onlardan birine kız çocuğu doğduğu haber verildiğinde öfkelenir, yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen haberin kötülüğünden ötürü halktan gizlenir. Şimdi o maruz kalacağı bu utanca karşın onu yanında mı tutmalı yoksa diri diri toprağa mı gömmelidir? Dikkat edin! Gerçekten vermekte oldukları karar ne kötü bir karardır. Kötü nitelikler ahirete inanmayanlara aittir. En yüce niteliklerse Allah'a aittir. Çünkü O çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Eğer Allah insanları yapmış oldukları kötülüklerden dolayı hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Ama O, onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Bununla birlikte onlar, süreleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler, ne bir an öne alabilirler. Onlar kendilerinin hoşlanmadıklarını Allah'a isnat etmektedirler. Ama dilleri ise, en güzel sonucun kendilerinin olduğunu yalan yere söyler durur. Onlara mutlaka ateş vardır. Ve onlar, ona sürüleceklerdir. Allah'a yemin olsun ki biz senden önceki milletlere de elçiler göndermiştik. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Biz sana kitabı, hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıkça anlatman için ve inanacak bir topluma yol gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten bir su indirmiş ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmiştir. Kuşkusuz bunda işiten bir toplum için bir ibret vardır. Kuşkusuz hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarından, ince varsak muhtevasıyla kan arasında oluşan, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen duru bir süt içiriyoruz. Yine siz, kurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden, aynı zamanda hem sarhoş edici bir içki, hem de güzel bir rızık elde etmektesiniz. Bütün bunlarda, aklını kullanan bir toplum için, alınacak bir ibret vardır. Rabbin bal arısına, dağlarda alınacak, ağaçlarda ve insanların yapacakları kovanlarda kendine evler edin. Sonra da her çeşit meyveden ye ve Rabbin tarafından senin için düzenlenmiş olan yollarında boyun eğerek yürü diye etmişti Onların içlerinden, çeşitli renklerde insanlar için şifa değeri bulunan bir içecek çıkar. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yaratmıştır sonra sizi öldürecektir. İçinizden bir kısmı, bildiği şeylerin hiçbirini bilemez hale geldiği, ömrünün en kötü dönemine kadar yaşatılacaktır. Kuşkusuz Allah çok iyi bilen, her şeye gücü yetendir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Bununla birlikte üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlara vermemektedirler. Oysa onlar rızık konusunda eşit konumdadırlar. Onlar böyle davranmakla Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etmiş ve eşleriniz aracılığıyla size çocuklar ve torunlar bahşetmiş ve sizi güzel rızıklarla rızıklandırmıştır. Durum böyleyken onlar asılsız şeylere inanmaya ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmeye devam mı edecekler. Yine onlar Allah'ın yerine göklerde ve yerde kendilerine verilecek hiçbir rızka sahip olmayan ve vermeye de gücü yetmeyen şeylere ibadet etmeyi de mi sürdürecekler? Allah'a benzerler bulmaya çalışmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah Hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine güzel rızık verdiğimiz o rızıktan gizli ve açık harcayan özgür kimseyi örnek olarak vermektedir. Hiç bunlar eşit olur mu? Övgü sadece Allah içindir. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanın durumunu örnek olarak vermektedir. Biri hiçbir şeye gücü yetmeyen Efendisi onu nereye gönderirse göndersin eli boş dönen ve dolayısıyla efendisine yük olmaktan başka hiçbir işe yaramayan dilsiz bir köle, diğeri ise dost doğru yol üzerinde olup adaleti buyuran biri. Hiç bu iki insan bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybi Allah'ındır. Kıyametin kopması ise ancak göz açıp kapama gibi hatta daha yakındır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Allah sizi, siz hiçbir şey bilmez durumdayken, annelerinizin karnından çıkarmış, şükretmeniz için de size kulaklar, gözler ve kalpler vermiştir. Onlar göğün boşluğunda, Allah'ın buyruğuna boyun eğmeleri sonucu uçabilen kuşları görmüyorlar mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Gerçekten bunda, inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve dinlenme yeri yapmıştır. Hayvanların derilerinden göç ettiğinizde ve konup yerleştiğinizde kolayca taşıyacağınız çadırlar, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir süreye kadar giyilecek eşyalar ve ticaret malları meydana getirmiştir. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler, korunma imkanları yapmış dağlarda sizin için barınaklar meydana getirmiş, sizi sıcak ve soğuktan koruyan giysiler ve savaşta sizi koruyan zırhlar var etmiştir. İşte Allah, kendinizi O'na teslim etmeniz için, size olan nimetini böyle tamamlamaktadır. Eğer yine yüz çevirecek olurlarsa, artık sana düşen apaçık duyurmaktan başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler ama, Yine de onu inkar etmekten geri durmazlar. Çünkü onların çoğu nankördürler. Her ümmetten bir tanık getireceğimiz gün artık o inkarcılara ne söz hakkı tanınır ne de özür dilemelerine imkan verilir. O zulmedenler azabı gördüklerinde artık ne onların azabı hafifletilir ne de kendilerine süre verilir. Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları gördüklerinde, Ey Rabbimiz, işte bunlar senin dışında taptığımız ortaklarımızdır, diyecekler. Koştukları ortaklarda, sizler gerçekten yalan söylüyorsunuz, diyerek sözü yüzlerine çarpacaklar. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurmuş oldukları şeyler de onlardan kaybolup gider. İnkar edenlerin, ve Allah'ın yolundan alıkoyanların azaplarını, bozgunculuk yapmalarından dolayı kat kat artıracağız. Biz kıyamet günü her ümmete, içlerinden, kendilerine karşı tanıklık yapması için bir tanık getireceğiz. Seni de bunların hepsine karşı tanık yapacağız. Biz bu kitabı sana, her şeyi açıklaması, kendilerini Allah'a teslim edenler için bir yol gösterici, bir rahmet, ve bir müjde olması için indirdik. Kuşkusuz Allah, adaletli davranmayı, iyilik yapmayı ve yakınlara vermeyi emreder. Her türlü hayasızlığı, kötülüğü ve zulmü ise yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Antlaşma yaptığınızda, Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstermek suretiyle pekiştirdiğiniz yeminleri bozmayın. Gerçekten Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir. Siz sırf bir topluluk diğerinden daha güçlü diye, yeminlerinizi birbirinize aldatma aracı yaparak, ipliğini sağlamca büktükten sonra çözen kadın gibi olmayın. Aslında Allah sizi bununla sınamaktadır. Ant olsun ki O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz konuları, kıyamet günü size açıklayacaktır. Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Ama O, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola ulaştırır. Andolsun ki siz, yaptıklarınızdan dolayı sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi birbirinize aldatma aracı yapmayın. Aksi halde ayaklarınız sağlam bassa bile yine de kayar ve Allah yolundan alıkoyduğunuz için de kötülüğü tadarsınız. Ve sizin için ayrıca ahirette büyük bir azap olur. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz Allah'ın katındakiler sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdakiler tükenir. Allah'ın katındakiler ise kalıcıdır. Andolsun ki biz sabredenlere karşılıklarını yaptıklarının en güzeliyle veririz. Erkek veya kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş işleyecek olursa, biz ona çok güzel bir hayat yaşatırız ve onlara karşılığını yaptıklarının en güzeliyle veririz. Kur'an okuduğunda, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şudur ki, inananlar ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde, şeytanın hiçbir gücü yoktur. Onun gücü, sadece onu dost edinenler, ve onun yüzünden Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Biz bir ayet yerine başka bir ayet getirdiğimizde, ki Allah ne indirdiğini en iyi bilendir, onlar, sen yalnızca uyduruyorsun dediler. Hayır, onların çoğu bilmez der. De ki, onu ruhul Kudüs, inananları güçlendirmek, Müslümanları doğru yola ulaştırmak, ve onlara müjde vermek üzere Rabbinden gerçek olarak indirmiştir. Andolsun ki biz, onların, kuşkusuz bu Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini bilmekteyiz. Oysa sözünü ettikleri bu kişinin dili yabancı bir dildir. Kur'an'ın dili ise apaçık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları, Allah doğru yolu ulaştırmaz. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancı olanlardır. Kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan dışında, kim inandıktan sonra Allah'ı inkar edecek ya da zorlama olmadığı halde kalbini inkara açık tutacak olursa, bilsin ki Allah'ın hışmı onların üzerindedir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bunun sebebi, onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın inkârcı toplumu doğru yola ulaştırmamasıdır. Onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar, gafil olanların da ta kendileridir. Hiç kuşkusuz onlar, ahirette de ziyana uğrayacaklardır. Zulme uğradıktan sonra hicret eden, ardından savaşan ve sabredenlere gelince, Hiç kuşkusuz senin Rabbin, bütün bunlardan sonra çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O kıyamet günü geldiğinde, herkes kendini kurtarmaya çalışacaktır. Ve o gün, herkese yapmış olduklarının karşılıkları, hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verilecektir. Allah bir kenti örnek olarak vermektedir. Bu kent, Güven ve huzur içindeydi ve kendisine her yerden rızkı bolca geliyordu. Ancak bu kentin insanları Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, bunun üzerine Allah onlara yaptıklarından dolayı açlık ve korku elbisesi giydirdi. Andolsun ki onlara kendilerinden bir elçi gelmişti. Ama onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar zulümlerine devam ederken kendilerini azap verdi Allah'ın size verdiği helal, temiz ve güzel rızıklardan yiyin. Ve eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetine şükredin. Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kılmıştır. Kim istemeden ve ölçüyü kaçırmadan bunlardan yemek zorunda kalırsa yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir. Siz, ağız alışkanlığıyla yalan yere şu helaldir, şu ise haramdır demeyin. Aksi takdirde, Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Bu az bir yararlanmadır. Ve onlara can yakıcı bir azap vardır. Sana daha önce anlattıklarımızı Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra yine Rabbin, bilmeden kötülük yapan ama bunun ardından hemen tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri de bağışlayacaktır. Çünkü Rabbin bunlardan sonra elbette çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç kuşkusuz İbrahim, tek başına bir ümmetti. Allah'ı birleyerek ona itaat eden biriydi. O, Allah'a ortak koşanlardan olmadı. O, verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükrederdi. Çünkü Allah onu seçmiş ve kendisini doğru yola ulaştırmıştı. Biz ona bu dünyada iyilik verdik. Hiç kuşkusuz o, ahirette de iyilerden olacaktır. Daha sonra biz sana, o halde sen Allah'ı birleyerek İbrahim'in dinine uyu. Çünkü O, Allah'a ortak koşanlardan olmadı diye etmiştik Cumartesi yasağı, onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere farz kılınmıştır. Rabbin elbette ayrılığa düştükleri konularda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde tartış. Çünkü Rabbin yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle cezalandırın. Bununla birlikte size yapılan kötülüğe sabredecek olursanız, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. O halde sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlar için üzülme... Ve yapmakta oldukları kötü planlardan dolayı da kaygı duyma. Çünkü Allah kendisinden korkanlarla ve iyi iş yapanlarla birliktedir.